1913, numaralı konu, meleklerin, Cabir'in babasına saygı göstermeleri, evet, Cabir'in babası vefat ettiğinde Cabir durmadan onun yüzündeki örtüyü kaldırır, ağlardı, Hazreti Peygamber onu bu işten yasakladı ve, istersen onun için ağla, istersen ağlama, kabire konuluncaya kadar melekler onu kanatlarıyla gölgelendirmeye devam edecekler, dedi.